Evet, Açık Radyo 94.9'da Açık Dergi programındasınız ve e, oy ve ötesi e, konuklarımız, stüdyo konuklarımız hoş geldiniz ilk önce. Teşekkür hoş bulduk. Hoş evet, Sırma Ataç ve Özgü İnan bizlerle güzel birlikte. Oy ve ötesi konuklarımız deyince yanlış <gülüyor> ve uyandırmayalım. Stüdyoya nasıl bir fil sığdırmak <gülüyor> imkansızsa o da imkansız olurdu. Evet, oy ve ötesi... E, bir süredir e, hayranlıkla izliyor olduğumuz bir sivil nisiyatif. E, etkinliklerde bugünlerde seçim 1 Kasım'a çok da az zaman kaldı hakikaten. Az evvel saydık 11 gün Aynen. <gülüyor> evet. kadar. E, etki faaliyetler sıklaştı. Biz bir ne var ne yok konuşalım e, dedik. E, bir ufak değerlendirmeyi yapalım. Açık Radyo'nun farklı yayınlarında da zaten e, defa anıyor olacağız. Gidişatı takip ediyor olacağız. E, nasıl her şey? En son hafta sonu ciddi ...bir interaktivite gördüğümüz bir etkinliğiniz evet. vardı. Kısaca Önce çok teşekkür ederiz biz teşekkür Programa ediyoruz. konuk olarak çağırdığınız için burada olmak çok güzel. Ee, biz evet yani aslında 7 Haziran'dan sonra tabii hemen bir seçim beklemiyorduk. <gülüyor> ee, <gülüyor> dolayısıyla biraz dinleniriz diye düşünüyorduk. Sonra e, baktık tekrar seçim geldi... E, hızlı bir şekilde organize olduk tekrar. Tabi birçok konuda hazırlıklıydı konuda avantajı evet. vardı. Yani ee, bu konuda avantajdan bahsedeceksek, galiba aynen, tek, tek avantaj bu <gülüyor> yani. zaten örgüt aynen duruyordu. Yani. Öyle. <gülüyor> e, şu an itibariyle yani biz geçen e, 7 Haziran'dakinin benzeri bir şekilde 43 ilde e, organize Hı -hı. olmaya çalışıyoruz. Toplam 168 ilçede. E, Türkiye'nin e, neredeyse e, her yerinde her bölgesinde en azından var olmaya çalışacağız. Ee, şu anda kayıtlar 40 bin gönüllüyü aştı. Bu çok sevindirici bizim için. Ee, özellikle Doğu, Güneydoğu yani çok zor zamanlar geçiren yerlerde dahi gönüllerimiz hani seçim varsa biz de varız diyorlar. Hı -hı. O bizim için çok sevindirici, Şahane. çok motive edici. Ee, hafta sonu dediğin gibi evet, bir etkinlik yaptık. Şöyle e, birçok kişi destek oldu, bütün Türkiye'de e, aslında o an yani e, rastgele e, gönülleri aradık ve onlardan e, tanıdıkları insanları e, oy ötesine katmaları çağrısında bulunduk. Hı hı. Çünkü hani 40 bin kişi olduk ama halen çok e, insana ihtiyacımız var. Pardon Peki geçen seçimden bu seçime kadar değişti mi bu o e, kişi katılan kişi sayısı Örneğin geçen seçimde kaç kişiydi? şimdi 40 bin'e yaklaşım Hatta internet sitesi bine kadar bir yol gösteriyor bize. Hı -hı. Doğru geçen sefer 55 bin kişiydik. Hı -hı. E, hedefimiz e, bu seferde yine 100.000 kişi olabilmek Hı -hı. E, Dolayısıyla halen çok kişiye ihtiyacımız evet. var. Ee, gönüllerimizde de yani bir açıdan çok şanslıyız çünkü birçok gönüllümüz tekrar devam etmek istiyor ee, Hatta e, 7 Haziran'da bir anket yapmıştık ee, 10 bin gönüllümüz katıldı ve %98'i tekrar gönüllü olmak istediğini beyan etmişti ee, Süreçten memnun kaldığını sürece katkı sağladığını düşündüğünü söylemişti evet. ee, Henüz %98'i gelmedi ama <gülüyor> bekliyoruz Umarım tamam. gelecekler. Şunu da belki eklemek lazım. Bizim bu yani seçimleri 11 gün kala ki gönüllü sayımız geçen seçimler 7 Haziran'a 11 gün kala ki gönüllü sayımızdan daha fazla aslında. Evet, bu, bir... bu çok sevindirici. çünkü biz aslında bu seçimlerde hani çok kalabalık olalım ama riskli de olsa hani sahada oyvetis gönüllüleriyle dolup taşalım. Dansa daha e, nitelikli e, gönüllülerimiz olsun. E, eğitimler mutlaka aslında. eğitimlere katılmış olsunlar. E, mutlaka deneyimli arkadaşlarla e, bu sorumluluğu paylaşmış olsunlar istedik. Eğitim e, programımızı, eğitim sunumumuzu tüm e, dokümanlarımızı e, güncelledik. Ona da çok emek ettik. Yani aslında e, bir önceki seçime göre biraz daha... E, ...sağlam temeller üzerine... ...yapılandırmaya çalıştık OYVT'sinin... ...tüm organizasyonu Türkiye elinde. Buna rağmen sayının... E, ...geçen seçime oranına yüksek olması... ...sevindirici tabi bu. OYVT'sinin artık... ...insanların sahiplendiğini... Evet. E, ...OYVT'sini kendi e, ülkeleriyle ilgili söz sahibi olma adına bir e, araç olarak e, kucakladıklarını gösteriyor. Bu çok e, hoş, çok keyifli, çok güzel bizim için. Evet. Bu dördüncü seçimi olacak aslında oy ve ötesinde. Dört buçuk. Evet. Yalava. <gülüyor> <gülüyor> ha bir de, de Yalava'nın tekrarlanan. Seçimleri. Değil mi? Tekrarlanmıştı. Otuz Mart var, on Ağustos e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, yedi Haziran var. Aynen. Ve aslında en son cumartesi günü olan etkinlikte de dört bin kişinin daha katıldığını söylediniz. Yani e, tele, Teleton gerçekleştirilen evet. şeyle aslında evet. sürecin hızla devam ettiğini ve insanların istekli olduğunu da gösteriyor bu. Peki ne yapıyorsunuz seçimlerde? Bir onu anlatalım mı tekrar bilmeyenlere? Tabii. Mesela 7 evet. Haziran sonrası nasıl bir mesainiz oldu? E şöyle ya yani işin iki kısmı var. Biz ona bir görünen kısmı diyoruz. Bir Hı. o kadar görünmeyen. Görünen kısmında seçim günü oy verme süreci ve sayım sürecinde işlerin mevzuata uygun yürüdüğünden emin olabilmek. Bunun için biz e, gönüllerimizi e, işte hedeflediğimiz yerlerdeki sandıklara yönlendiriyoruz. Evet. Özgün dediği gibi önceden eğitimleri önemsiyoruz e, ve hakikaten de mesela bu demin bahsettiğim ankette öyle bir rakam var. Gönüllerimizin yüzde 48'i itiraz veya şikayette bulunmuş ve bunlar kabul edilmiş. Yani kabul edilmiş. gerçekten mevzuatta çok hakim. Hı hı. E, ve doğru noktalarda doğru müdahaleleri yapabilen bir ekibiz. Bu çok sevindirici. Hı hı. E, i̇kinci kısmı da e, sayımdan sonra tutanakların teyidine yapan bir yazılımımız var. Evet. T3, T3 isminde. E, Türkiye Tutanak Teyit. <gülüyor> e, bu da ne yapıyor? Aslında t, e, tutanağın görüntüsünü ekrana getiriyor. T3 gönülleri dediğimiz kişiler giriyorlar. E, o ekranda gördüğü... E, Sayıları e, kendisi tuşlarla giriyor. Üç kişi aynı veriyi teyit ettiği zaman biz diyoruz ki evet bu tutanan verilerini biz doğru aldık. <gülüyor> Ondan sonra da bunu YSK'nın verileriyle Kaç? kıyaslıyoruz. Herhangi bir fark varsa bunları 48 saat içinde tüm partilerle, tüm gönüllerimizle paylaşıyoruz. Ki e, herhangi bir itiraz olacaksa. Çünkü ondan sonra artık iş bizden çıkıyor. İtiraz Doğru. süreçleri tamamen partilerin yürüttüğü bir süreç. Onun devam edebilmesini sağlamış oluyoruz. Geçen evet. sefer nasıl oldu bu şey? İtiraz süreçleri? Nasıl? Ee, yani şöyle aslında bizdeki rakamlarda bu YSK ile aradaki farklar binde birle ifade edilebilecek sayılardaydı. Yani gerçekten e, hani kritik seviyelerin çok altında Bulgularımız Hı -hı. oldu ama yine de önemli ha, en tabii küçük ki, fark ki, dahi ki. önemli dolayısıyla hani öyle bakmamak lazım tabii. Ee, bir de tabii yani e, sandığın başında durabildiğimiz için sadece teyit kısmı değil Hı -hı. o tutanağın da Zaten. doğru tutanak olduğundan emin olabilmek ee, dolayısıyla hedefimiz hani iki yönde ee, umarız bir e, Kasım'da da benzeri bir şekilde e, kritik olmayan e, farklar Olacaktır. Hı hı. Peki eğitimler demiştiniz belki katılmak hı hı. isteyenler için en azından öyle bir pratik bilgi olur. Bu eğitimler ne kadar sürüyor içeriği nedir neler konuşuluyor orada? Ee, şöyle şimdi bizim standart bir eğitim programımız var. Ee, mutlaka her bir gönüllümüzün o eğitim programına katılmış olması gerekiyor gönüllü olabilmesi için sahada. Bu eğitim programını biz takvim olarak e, internet sitemizde yayınlıyoruz yaklaşık iki iki buçuk saat sürüyor e, bir müşahit eğitimi. Bu eğitimde bir müşahidin sabah saat 7'den akşam saat e, kaça kadar sürecekse o tutanakların ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi süreci, tüm tüm bu süreçte aslında olması gerekenler bizim müşahitimizin yapması gerekenler ve olası sıkıntılı durumların analiz edilmesi ve bu durumlar karşısında yapması gerekenleri. Adım adım çok e, iddialıyız yani e, siyasi partiler de yararlanıyor bizim e, eğitim e, sunumumuzdan Aynen. zaten kamuoyuyla paylaşıyoruz tabii kamuoyuna açık isteyen herkes e, gelsin katılsın istiyoruz çok üzerine çok e, ciddi emek edilmiş bir e, eğitim programımız var. Bunun yanında görsellerimiz var. Bir e, kontrol listesi veriyoruz gönüllerimize. Hı hı. E, i̇şte yanında su bulundurmalısın, e, yedek şarj aleti bulundurmalısın. E, i̇şte şöyle şöyle durumlarda şunu yapmalısın. Direkt bir de işler. bir avukat organizasyonumuz var e, Türkiye hı hı. genelinde. E, olası bir e, usulsüzlük durumunda yapılması gerekenler önce avukat aranıyor. E, avukatları bölge bölge organize ediyoruz. Her okula bir avukat olmasa da... ...en azından her mahalleye bir avukat organize edebiliyoruz Türkiye genelinde. Şahane. Böyle durumda hemen e, hukukçu uzmanlarımızın e, gözetiminde derhal müdahale ediliyor. E, bu şekilde yürüyor. Benim bir eklemek istediğim bir şey daha var. E, Sırma çok güzel ifade etti ama e, bir de e, oy ötesinin sahada şöyle de bir etkisi oluyor tabii. E, yani yaptığımız iş evet, e, oyları saymak ve e, oyların takipçisi olmak... ...ve evet bugüne kadarki seçimlerde sonucu etkileyecek bir fark göremedik. Ee, bir takım e, tabi mesela kağıthanede bizim teslim ettiğimiz tutanaklarla bir e, sandık kurulu başkanı biliyorsunuz e, itiraf da etti e, bir usulsüzlük olduğunu ve e, ceza aldı e, hı hı. yargılandı evet. ve e, mahkemede sonuçlandı 30 Mart'tan e, bu yani bu, bu tür münferit şeyler dışında biz bir fark e, tespit etmedik. E, bizim saydığımız oylarla ESK'nın açıkladığı veriler arasında. Ama e, aslında iki türlü yine fark yarattı o ötesi. Bir, sistemin meşruiyetini aslında bir sivil toplum eliyle e, pekiştirmiş oldu. Yani bugüne kadar hep siyasi partilerde hani bahane ediyordu işte san, oylarımız çalınıyor, sandıklar yanıyor, işte, trafiye kediler giriyor falan. Bir yerde siyasi partilerde de eleştiri yapmak zorunda kaldı. Yani o hilenin usulsüzlüğünün arkasında e, sığınmak yerine sahada insanların gönlünü, aklını, kalbini kazanması gerektiği adına belki hmm. öyle bir e, fark oldu. Bir de bizim gibi e, genelde apolitik kesimlerin sisteme olan inancı belki bir yerde e, biraz pekişmiş oldu. Yani oturup şikayet etmek yerine sahaya çıktılar, şey fark yapalım. yaratılar. Evet. Ve evet. o e, saydıkları oyların açıklananla fark olmadığını görünce belki biraz daha aktivist oldular. Belki e, bizden sonra e, beğendikleri, destekledikleri siyasi partilere yürüdüler. Bu bir. ikincisi de yani bir aktivist e, hareketin e, vücut bulması bir e, Türkiye genelinde e, bizim gibi düşünen insanların artık... ...sahaya çıktıklarında fark yaratabilecekleri e, algısını pekiştirmesi de çok önemli bir etkisidir diye düşünüyorum oy ve ötesinin. Evet, bugünlerde en çok zaten işte hep hep beraber durmak, yan yana durmak ve kolektivite... ...yani bu zor zamanlarda da sıkça andığımız evet. şeyler... ...bunun zaten başarılı örneklerinden bir tanesi evet. oy ve ötesi. Ben tam da aslında biraz buraya çekmek istiyordum. Özgü İnan ve Sırmağa konumuz konuğumuz oy ve ötesinden. Oy ve temsilen temsil eden buradalar ama... ...şimdi onlar... Sen biraz gizgâhı yaptın gerçi ee, özgür ne, ne manaya geldiğini oylötesin. 4 seçimdir içinde misiniz oylötesinin ve neden mesela dahil olduğunu sırma senden başlayalım mı biraz da böyle bir belki insani diyeceğim. Tabii yani aslında Özkür'ün söylediği bana çok uyuyor mesela. Ben uzun bir zamandır hani bu konularda şikayet edip bir şey yapamamaktan hı hı. çok muzdariptim. Ee, çünkü o enerji içinizde birikiyor birikiyor ve tamamen negatif bir enerji. Evet. Hani hiçbir ...faydası yok kimseye... E, ...o durumdan, o ruh halinden... ...çok sıkılmış olduğum için ben... ...O evetesine katıldım... E, ...ve katıldıktan sonra da... ...hakikaten benim gibi düşünen birçok insanla... ...beraber hani bu yolda yürüyebilmek... ...o apayrı bir tatmin, apayrı bir... ...umut insan için... E, ...benim hikayem öyle. Ben de... E, ...yani çok benzer tabii hepimiz... E, ...yani ben... E, ...hani oturup... işte Şikayet etmek elbette ama benim şeyle ilgili yani hayatla ilgili toplumla ilgili bir idealim vardı. Yani topluma bir şeyler vere, geri verebilmek istiyorum. Hepimiz öyle ya da böyle para kazanıyoruz, karnımızı doyuruyoruz işte işimiz gücümüz var ama e, bir şekilde bu, bu coğrafyaya, bu topraklara da bir şeyler verebilmek e, gerektiğini hissediyordum. Hissederim hı hı. her zaman böyle düşünmüştüm. Ama bunu siyasi partiler aracılığıyla da e, yapabilecek bir ortamım yoktu. Yani inandığım bir siyasi parti yoktu. E, sivil toplum bunun e, seçeneğiydi benim için. Başka sivil toplum kuruluşlarında da aktif e, rol almıştım. E, engelli değil, yelkenli diye bir proje yapmıştık. Mesela engelli çocuklara yelken öğretip e, onları topluma kazandırmaya çalışmıştık. E, oy ötesi de e, gezi e, sürecinde bize bir e, çıkış yolu gibiydi. Çünkü o zamanlar e, bir e, toplumsal e, bir hoşnutsuzluk vardı ve e, insanlar e, hani şeye inanıyorduk ee, ...acaba bu oylar gerçekten çalınıyor mu... Ee, ...acaba trafal hareketler gerçekten giriyor mu... ...yani eğer her şeyden önce... ...bizim irademiz sandığa yansımıyorsa... E, ...yani bizim oylarımız... ...gerçekten parlamentoda adil bir şekilde... ...temsil edilmiyorsa bir kere ona dur demek lazımdı... Hı. ...yani e, topluma... ...verebileceğimiz en iyi e, evet, yanıt... Evet. ...aslında... E, ...bir kere neyin ne olduğunu görmekti... E, ...bizim gibi düşünen insanlarla... ...hep birlikte... E, ...eğer öyle bir şey varsa da bunu engellemekti tabi... Bu yüzden OYVT'sine katıldım. Ben 30 Mart'tan beri OYVT'sindeyim. E, derneğin e, kurucularındanım, yönetim e, kurulundayım. E, 30 Mart'ta Büyükçekmece İlçe sorumlusuydum. E, sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir İl e, koordinatörüydüm. Sonra e, İç Anadolu ve Ege bölgesi, sonra yayıldık e, 7 Haziran'da. İç Anadolu ve Ege bölgesine e, İstanbul e, merkezli iletişimini sağlamaya çalışıyordum. Bu seçimlerde de Yine benzer e, görevler alıyoruz ama Sırma e, şu anda tüm bölgelerin Sırma ve Serdar e, başında. Koordinasyonunda da çalışıyoruz evet. Peki e, hangi bölgelerden mesela başvurular, katılımcılar, gönüllüler daha fazla hangi bölgeler daha eksik kalıyor şu anda sizin karşıdan baktığınızda gördüğünüz nedir? Yani şöyle tabii tahmin edilir şekilde büyük şehirler ağırlıklı. <gülüyor> e, yani şu anda e, İstanbul... ...Adana, Bursa, Ankara, Antalya... ...bunlar en başı çeken yerler... ...İzmir, Keza... ...hatta hani sırası gelmişken... ...ben buradan bizi dinleyen kişilerde bir çağrı yapmak istiyorum. Çünkü halen gönüllüye ihtiyacımız olan çok sayıda il var. İstanbul'da da belli ilçeler var. O yüzden... Lütfen bir ...onları herhalde. söylemek istiyorum. Kesinlikle. Hem gönüllü hem avukat için... Onu da söylemek istiyorum. Çünkü az önce Özgür'de bahsetti. Avukat organizasyonu bizim için gönüllü kadar önemli. O gün herhangi bir sorun yaşandığında biz avukatlarla orada anında yerinde destek verebilmek istiyoruz. İstanbul ilçelerinden Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Güngören ve Sultan Gazi. Bunlar da hem avukat hem gönüllü ihtiyacımız devam ediyor. Bir daha söyleyebilir misiniz? Tabii Arnavutköy ilki Avcılar, büyük Büyükçekmece, Esenyurt Güngören ve Sultan Gazi ee, Türkiye genelinde e, bakarsak da orada da kalabalık bir listem var aslında ee, Urfa, Batman Elazığ, Aksaray Kütahya, Erzurum Mardin, Adıyaman Malatya, Maraş Amasya, Afyon, Konya, Mersin ve Çanakkale. Özellikle ihtiyaç olan yerler. Aynen yani bizi dinleyenler için kendileri veya bu organizasyona katılabileceklerini düşündükleri arkadaşlarını... ...yani hep onu diyoruz, her kişi üç kişi katabilse buna e, bambaşka bir resim çıkıyor... ...bugüne kadar da o şekilde büyüdük zaten... ...yani herkesin arkadaşını, eşini, dostunu evet. dürtmesiyle... ...o dürtme olmadan da bazen olmuyor... ...yani Lem'in evet. verdiğin örnek gibi cumartesi yaptığımız oydu yani dürtmekti... ...ama dürtmeden de olmuyor... ...dolayısıyla e, herkesin önce kendini sonra da tanıdığı avukatları ve arkadaşlarını aramasını rica ediyoruz... E, Oyveötesi.org, e, bizim web sitemiz, sandik.oyveötesi.org'da kayıt olabilecekleri web sitesi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Daha evvelki seçimde kayıt olmuşsalar dahi, şimdi tekrar gelip kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. gerekiyor. Aksi takdirde hmm. biz onları bir Kasım için gönüllü saymıyoruz onu da söylemek istiyorum çünkü bazıları öyle varsayıyor ben zaten 7 Tabii. Haziran'da görev aldım zaten oy ötesindeyim diye düşünüyor hı hı. ama öyle değil tekrar sandık.oyvetis.org'a girip kayıtlarını yenilemelerini rica ediyoruz ama aynı şifreleriyle e, girebiliyorlar aynı şifre şifresini unuttuysa orada bir şifremi unuttum e, butonu. butonu var vesaire. E, ama tekrar bize ben buradayım demelerine ihtiyacımız var Evet ve ayrıca yeni gönüllülerin de yine aynı adreslerden e, gerekli direktiflere ve işte bilgilendirici yönlendirici e, şeylere, malzemelere ulaşabileceğini e, söylüyor. Evet, kolay evet. mıdır mesela kayıt olmak örneğin? Yani Üşeniyorum ben. dakika diyelim diyelim. sürüyor. Evet. Bu kadar sefer kadar hatta görmedim. tek forma indirdik. Daha her iki formumuz. <gülüyor> <gülüyor> tek formda bize hangi il, ilçe, <gülüyor> e, işte sandık sorumlusu mu olacak, bina sorumlusu olacak, avukat mı olacak? Bunu söylediği anda bir de esnek diye bir şeyimiz var. O da hani ben bu okulda veya bu ilçede olmak zorunda değilim. İhtiyaç olan her yerde olabilirim hmm. gibi bir şeyimiz var. Ee, ama tek form iki dakika sürüyor Aynen. o kadar. Sabah hmm. sandık işlemi için gidiyorsunuz. Ee, ...ve akşama kadar sandık başında oluyorsunuz, sayım işlemlerine evet. kadar. Evet. Aslında evet. çok kolaymış. Ya Aslında çok kolay. Bir, bir de şey süreci var tabii yani... ...sandık oy verme işlemi başlamadan önce yapılması gereken bir takım şeyler var. Yani hmm. orada örneğin oy pusularının mührünün gözünüzün önünde açılması gerekiyor. İşte hmm. oy sandığının içinin boş olması gerekiyor ve yine gözünüzün önünde mühürlenmesi gerekiyor gibi... ...süreçler var. Yani oy verme işlemi başlamadan bir saat önce başlayan süreçlere de biz... ...tabii tanıklık ediyoruz... ...OEVDİS gönüllüleri olarak... Evet. ...yani sabah, pazar günü... ...sabah saat 6'da kaldıracağız... <gülüyor> e, ...gönüllülerimizi... ...umarım 100 bin kişiyi... E, ...Türkiye genelinde... Evet, hatırlatalım 100 bin... ...100 hedefimiz. bin hedefimiz evet... yüz bin hedefimiz... ...ama günün sonunda hakikaten o emeğe ve yorgunluğa... değiyor değiyor, değiyor yani. Evet. yani... ...muhteşem bir gün e, geçiriyor... E, ...gönüllerimiz... ...sandıklarım.org diye bir... E, ...bizim e, sitemiz var... ...orada... Gönüllerimizin yaşadığı anıları paylaşıyorlar birbirleriyle bir blog öneririm dinleyicilerimiz bir göz atmak isterlerse o kadar keyifli günler geçmiş o kadar ilginç anılar yaşanmış ki hiç deneyimlemedilerse mutlaka bir gün olsun Türkiye için demokrasi için şeffaflık için. Bir gün olsun özveride bulunmalarını e, rica ediyoruz. Buradan çağırıyoruz gönüllerimize. Evet bir kere daha hatırlatalım. 11 gün kaldı sadece seçimlere 1 Kasım'a. Evet. Evet biraz ilgisiz duracak ama merak ettim. Belki bunu başka yerde de konuştunuz ama dünyada bir başka e, benzer oluşum var mı? Oy böltesi e, yapısına yakın. Tabii yani gönüllü gözlemcilik aslında birçok ülkede var. E, farklı e, yapılar altında organize. ...olabiliyorlar ama STK yapısı altında da var. Genelde birbirleriyle iş birliği içinde çalışıyorlar. Yani bizde şu anda e, o anlamda OYVT'si benzeri farklı organizasyonlarda başladı. Hı hı. E, diğer ülkelerde uzun yıllardır zaten e, birbirleriyle e, e, ortak çalışan e, STK'lar var. E, yalnız şöyle aslında OYVT'si e, şu anlamda dünyada tek... Bizler e, aslında e, siyasi partilerin yapması gereken şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla biz e, gözetim yapmıyoruz. Biz proaktif bir şekilde e, sürecin e, kuralına kitabına uygun şekilde yürümesini e, sahada sağlayan bir e, gücüz. Ama bu dünyada bu nasıl yapılıyor? E, bağımsız seçim gözetmenleri, Seçimleri gözlemliyorlar yani seçim süreçlerine ve oy sayım süreçlerine müdahale olmuyorlar hı hı. gözlemliyorlar o sandıktan çıkan tutanaklarla yine o e, ülkenin e, ilgili Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı sonuçları yine karşılıyorlar e, biz de e, üyeyiz bunun e, bunun bir dünya çapında bir organizasyonu var GNDEM diye bir organizasyon var biz de ona üyeyiz hı hı. ama o üyeler arasında bir tek aktif olarak e, orada ...müşahit olup da e, orada bir usulsüzlüğe karşı tavır gösteren bir tek oy ötesi var dünyada. Hatta bizim üyeliğe kabul etmiyorlardı. Siz siyasi parti müşahitsiniz, siz gözetmen değilsiniz diyorlardı. Hı. Ama biz bunu bu şekilde e, kurguladık. Yani pasif değil yani onu anlatmak istiyorum. Yani dünyadaki ilerden farkı hı hı. biz e, aktif, aktif işte, sahada hakikaten mevzsuzluk oldu mu müdail oluyoruz. Bu da Türkiye'nin seçim sisteminin geldiği şeylerden biri aynı zamanda yani ortaya Dayatmış. çıkardığı bir sonuç halinde yani o tek olması da galiba onun göstergelerinden Maalesef. biri oy ötesi. Ama şeyi de vurgulamak lazım yani demek ki 7 Haziran'a andık yani YSK'den en azından verirler çok küçük bir oranda örtüşme evet. dedik. Demek ki başarılı evet. oy ve ötesinin şu anda fikri gerçekleşti yani ve bunun da sürdürülmesi için desteğe ihtiyaç evet. var. Aynen. Yani var. demin dediğimiz gibi gerçekten çok insanın aklında, hepimizin aklında ya bu kadar çünkü oy seçime katılım oranı en yüksek ülkelerden biriyiz. Yani gerçekten oyumuzu çok ciddiye alıyoruz. Koşullar ne kadar kötüleşse bile seçimi tek çıkış noktası olarak görüyoruz. Yani bunlar çok değerli şeyler evet. demokrasi açısından. Evet. Ama o döngünün tabii düzgün devam edebilmesi için seçime güvenin de olabilmesi lazım. Hepimizin aklında hani acaba ne oluyor? E, Oy verdim ama gerisi evet. ne oluyor diye sorular vardı. Hani onları bir nebze olsun giderebilmek, e, hani sistemin düzgün çalıştığından emin olabilmek adına e, hepimiz için güzel bir şey diye. Evet, bir kere de adresleri hatırlatmamız mümkün mü? Tabii, e, oyvotesi.org bizim web sitemiz. sandık.oyvotesi.org e, kayıt olduğumuz yer. Siteden de direkt oraya geçiş var. Yani oyvetos.org'a evet. girerlerse aslında oradan yolu, yolu bulurlar. <gülüyor> İki dakika sürüyor. Tekrar hatırlatırım <gülüyor> sadece. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz Biz teşekkür için. ediyoruz. Görüyorsun. Teşekkür <gülüyor> ettik. Sağ olun.